tasavvufta malumunuz olduğu üzere belirli mertebeler var. İzleyicimiz de e, yani aslında buradaki asıl maksat şey Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanma noktasında ne yaparsak bizim için daha hayırlı olur da böyle bir tek ona gideriz, atlarız. Yani <gülüyor> e, Hicri 2, 200. yıllarda bir tasavvuf e, zat, tasavvuf bağışı e, liderlerinden birisi diyor ki tasavvuf asrı saadette var olan ama ismi olmayan hı hı. bakın cümleye dikkat günümüzde ise ismi olan kendisi olmayan şeydir diyor yani ne kadar olmuş Resulullah Aleyhisselam'dan iki asır sonra bunu söylemiş şimdi günümüzde tasavvuf erbabı insanlar var tarikatlar var Cenab-ı Hak yollarını açık etsin ancak tasavvuf ne demektir? Aslında e, mekruhlar da dahil, Cenab-ı Hakk'ın yasakladığı her şeyden uzak kalmak tasavvufi bir hayat için elzemdir. E, Müslüman için de aynı şey vardır. Yani Müslüman e, haramları işlemeyecek, bu arada mekruhlardan da mümkün mertebe sakınacaktır. Bu tarz bir davranış, ister isimle tasavvuf deyin, İster başka bir isim verin veya hiçbir şey demeyin bir Müslümanın yapması gereken davranıştır. E, nefsin e, Kur'an-ı Kerim'de bir takım e, isimlendirmeleri var. Nefsi emmareden bahsedilir. Levvame, mulhime, mutmeinne, radıya, merdiye gibi tabakalardan bahsediliyor. Bunlar içinde e, hoş olmayan nedir? Emmaredir yani sizi kötülüğe ulaştıran, size kötülüğü tavsiye eden nefis, bu arzu edilmeyen ve Cenab-ı Hakk'ın sevmediği bir nefis anlayışıdır. Mesela ne var? Bunun üstündekiler derece derece biraz daha yukarıya doğru çıkmakta. Şimdi bir Müslümanın yapacağı şey Allah'ın emirlerine uymak, yasaklarına sakınmaktır. Siz emre ne kadar uyar, yasaklarından ne kadar sakınırsanız Cenab-ı Hakk'a o kadar yakın olursunuz. Ya bunu illa tasavvuf içinde elde edeceksiniz diye bir şey yok. Yani tasavvufa girmeden de bu elde edilebilir. Yahut tasavvufa intisap edilerek de e, ama Kur'an sünnet çevresinde, Kur'an sünnet bütünlüğü içinde ehl-i sünnet inancını, hayatınıza yansıtarak, davranışlarınızı Peygamber aleyhisselamın davranışı gibi yaparak kademelenmeniz, derece almanız mümkün. O noktada ister bir tasavvufa intisab edin veya etmeyin fark etmez, emre itaat ve yasak olan şeylerden içtinab ettiğiniz takdirde Cenab-ı Hak inşallah sizden razı olacak. Siz de Cenab-ı Hak'tan razı olmak suretiyle onun huzuruna gideceksiniz inşallah. İnşallah Kıymet Hocam.